278, numaralı konu, Mekke'den Medine'ye ilk hicret edenler, evet, Bera, bin Azib şöyle anlatıyor, Resulullah'ın ashabından bize ilk gelen Musab bin Umeyr ve İbni Ümmi mektumdur, bize Kur'an okuturlardı, sonra Ammar, Bilal ve Sa'd geldiler, sonra Ömer bin hatta 20 kişiyle geldi, sonra da Hazreti Peygamber geldi, Medine ahalisinin, Peygamberin gelmesi anındaki sevinçlerini başka hiçbir zaman görmemiştim, Hazreti Peygamber daha Medine'ye gelmeden önce, ben El-Âlâ suresi ile diğer bazı kısa sureleri okumuştum.